Merhaba, Ekvator Galapagos Ulusal Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre Galapagos takım ait Pinta Adası'nda yaşayan ve türünün son örneği olan kaplumbağa George öldü. Türünün son örneği olduğu için yalnız George adıyla bilinen kaplumbağayı komşu adalarda yaşayan diğer Galapagos kaplumbağalarıyla çiftleştirme çabaları da sonuç vermemişti. Pinta, kaplumbağalarının 200 yıl civarında kadar yaşadığı düşünülürse yalnız George'un erken yaşta öldüğü de söylenebilir. Park yetkilileri George'un bedeninin gelecek nesillerin görebilmesi amacıyla muhtemelen mumyalanacağını belirtiyorlar. Ancak bir tür bir daha geri gelmemek üzere narin gezegenimizden ayrıldı. Gezegenimizde yaşayan türler yok olurken insanlık da büyük sıkıntılar içinde. Hindistan'ın başkenti Delhi yoğun su kıtlığı çekiyor. Varoşlar temiz suya ancak belediyenin içme suyu tankerleriyle ulaşabiliyor. Hükümet yetkilileri ise sorunun yağış azlığı değil... Suyun yönetilmesindeki yolsuzluk ve aksaklıklar olduğunu kabul ediyor. Ancak bu açıklamalar suya ihtiyacı olanlar için tabii ki bir çözüm değil. Çözüm olarak önerilen ise devasa baraj inşaatları. Çözüm diye sunulan baraj inşaat planları ise on binlerce insanı yerinden yurdundan edecek. Suyunun parayla satılmasına karşı çıkan Hintli kadınlar ise suların kesilmesiyle tehdit ediliyor. Bu gidişle yönetim aksaklıklarına bağlı su kıtlığı yaşandığı ülkede Yakın gelecekte çatışmaların ve ayaklanmaların yaşanması olası. Greenpeace tarafından büyük bir başarısızlık ve hayal kırıklığı olarak tanımlanan Rio Artı 20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda Başbakan Erdoğan da bir konuşma yapmıştı. Kalkınma paradigmasının değiştiği ve değişmek zorunda olduğu bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Erdoğan bugüne kadar kalkınmanın sadece büyüme ve rekabet gücünün artması olarak görüldüğünü söyledi. Bölgedeki ve dünyadaki sorunlara kayıtsız kalmak sürdürülebilir kalkınma değildir. Sürdürülebilir hiç değildir. Sadece bugünü düşünen, kendi geleceğini olduğu kadar kendisinden sonra gelecek nesillerin geleceğini ıskalayan bir büyüme anlayışı kalkınma olamaz diye konuştu. Ancak Başbakan Erdoğan liderliğindeki hükümet aynen bu eleştirdiği politikaları sürdürüyor. Artık hükümetin eylemle söylemi birleştirmesini ve gelecek kuşakların ve gezegeni paylaştığımız diğer canlıları da düşünen, politikalara hayata geçirmesini bekliyoruz. Benzer biçimde Ana Muhalefet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Erdoğan'ın Rio'daki konferansta yaptığı konuşmayı eleştirdi. Rize'de HES'ci, Rio'da çevreci diyen Tanrıkulu, Türkiye'de çevre düşmanı politikalar birbiri ardına yasalara dönüşürken Türkiye'nin çevre notu dünyanın en alt sıralarında yer alan Rusya ve Çin ile aynı iken 2010'da Rize İkizdere'de Cevizlik hidroelektrik santralini açarken Erdoğan'ın birden Rio'da çevreci kesildiğini söyledi. Sözleri icraata dönüştürmek için hükümetin kömürlü santrallerin tamamını iptal etmesi, yenilenebilir enerjiye, yol yerine toplu taşıma yatırımları yapması, tarımı ise tekrar ekolojik tarım prensipleriyle küçük çiftçiye, balıkçılığı ise kıyı balıkçısına emanet etmesi gerekiyor. Afyon Karahisar'da bir araya gelen yumurta üreticileri 200 ton tavuk gübresinden saatte 4,5 megawattlık elektrik enerjisi elde edecek. Tesisin temelini attı. Almanlarla ortak yapılacak tesiste günde 200 ton gübre işlenerek 4,5 megawattlık bir enerji üretecek. Bu enerjiyle Afyon Karahisar'da 25 bin konutun aydınlatma ihtiyacını karşılamak mümkün. Afyon Enerji Gübre Üretim AŞ tesisinde üretilecek elektriğin kullanımı için devletle anlaşma yaptıklarını ifade eden iş adamı Sabit Pekin yenilenebilir enerji yasası dahilinde 10 yıl süreyle sabit fiyattan üretilen elektriğin devlet tarafından satın alınacağını belirtti. Pekin Türkiye çapında 60 milyon yumurta tabuğu olduğunu kaydederek kendileri gibi 25 tane tesisin 25 kentin elektriğinin tavuk gübresinden karşılayabileceğini bu düşüncenin heyecan verici olduğunu söyledi. Tabii insan nüfusu kadar olan tavukların insani koşullarda yaşamadığı gerçeğini de burada vurgulamak gerek. Tavuklar günümüzde konsantrasyon kamplarında birer yumurta ve dışkı makinesi olarak işkenceye maruzlar. Zonguldak'ta bir süre önce kanalizasyon kirliliğinin yaşandığı Kapuz Plajı şimdi de termik santralini denize boşalttığı Atık kül ile kaplandı. Denizde kirliliğe yol açan kül görevliler tarafından ağla toplandı. Çatalazı termik santralinde kömür yakılması sonucu oluşan ve denize boşaltılan atık kül rüzgarın da etkisiyle Kapuz Plajı'na kadar geldi. Denizin yüzeyini kaplayan küller kirliliğe yol açtı. Plajdakilerden kimisi kirlilik nedeniyle denize giremezken Bazılarınınsa umurunda değil kirliliğe rağmen yüzdü. Zonguldak Belediyesi'ne ait plajdaki görevliler sandalla açılarak denizin yüzeyindeki külleri ağlı toplamaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından küller toplanıp çöpe döküldü. Tabii ki çöp nereye gitti o ayrı bir konu. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir Çatalazı Termik Santrali'nin yıllardır atık külünü denize boşalttığını ancak son iki yıldır daha kontrollü olduklarını söyledi. Fakat tabii ki daha büyük sorun esasında santralin atmosfere saldığı karbondioksit. Çünkü iklim değişikliğinin yaratan da o. Herkese kömürsüz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.